Namazı bozan şeyler. Namazın şart ve rükünlerinden herhangi birinin eksikliği namazı bozar. Namaz esnasında konuşmak, iki harfli dahi olsa ah, of gibi sözler söylemek namazı bozar. Selam almak ve selam vermek, saç sakal taramak, namazda kendi işiteceği derecede gülmek namazı bozar. Yanındakiler de duyacak kadar gülerse abdesti de bozulur. Özürsüz olarak öksürmek, elde olmayan öksürük namazı bozmaz. Namazda bilerek göğsünü kıbleden çevirmek, yüzünü kıbleden çevirirse namaz bozulmaz. Namazda bir iş yapmak, görenlere bu şahıs herhalde namazda değil dedirtecek kadar amelle namaz bozulur. Sabah namazını kılarken güneşin doğması, cuma namazını kılarken ikindi zamanının girmesi halinde vakit çıktığı için namaz bozulur. Dünyaya ait bir şey için ağlamak, teyemmüm eden kimsenin namazdayken suyu görmesi, özür sahibinin özürünün ortadan kalkması halinde de namaz bozulur. Mes müddetinin namazdayken sona ermesi namazı bozar. Namazdayken mestin ayağından çıkması da namazı bozar. Namazın bir rekatında herhangi bir yerini birbiri ardınca üç kere kaşıma, sadece secdedeyken iki ayağını birden yerden kaldırmak, namazda bayılmak veya cinnet geçirmek, ayetleri yanlış okumak, namazda abdestin bozulması, namaz kılanın elbisesine veya kıldığı yere namaza engel olacak şekilde bir pislik düşmesi, cemaatle namaz kılan kimsenin namazın herhangi bir rüknünü imamdan önce yapması namazı bozar. Sorulan soruya namazdayken cevap vermek, namazdayken bir şeye üflemek, uf Puf, tüh demek veya inlemek de namazı bozar. Namazın rekatları Blue çağına giren her Müslüman günde beş vakit namaz kılmakla mükelleftir. Beş vakit namazın farz olan rekatları şöyledir. Sabah namazı iki rekat, öğle namazı dört rekat, ikindi namazı dört rekat, akşam namazı üç rekat, yatsı namazı dört rekat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farz namazlarından önce ve sonra kıldığı namazlara sünnet namazları denir. Namazlar nasıl kılınır? Sabah namazı. İkisi sünnet, ikisi farz olmak üzere dört rekattır. Önce iki rekat sünnet kılınır. Sonra iki rekat sabah namazının farzı kılınır. Sabah namazının sünnetinin kılınışı. Kıbleye doğru dönülür. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya denilerek niyet edilir. Ellerin baş parmakları kulak memesine dokunacak şekilde kaldırılıp Allahu Ekber denir ve tekbir alınır. Buna iftitah tekbiri adı verilir. Önce sağ elin avucu sol elin üzerine konur. Eller göbeğin altında bağlanır. Subhaneke duası okunur ve içinden besmele çekilerek Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir sure veya üç kısa ayet okunur. Bundan sonra Allahu Ekber denilerek rükuya varılır. Eller diz kapaklarının üzerine konur. Baş ve sırt düz tutulur. Bu haldeyken üç defa Subhane Rabbiyel Azim denildikten sonra Semiyallahu Hamide denilir ve rükudan kalkılır. Dimdik ayaktayken Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede önce dizler, sonra eller, daha sonra alın ve burun yere konur. Secdede üç defa Sübhane Rabbi el-Ala denir. Allahu Ekber denilerek secdeden doğrulunur. Ve bir defa Subhanallah söylenecek kadar diz üstü oturulur. Sağ ayak dik tutulur. Allahu Ekber denilerek ikinci defa tekrar secdeye varılır. Üç defa Sübhane Rabbi denir. Allahu Ekber denilerek secdeden ikinci rekat için ayağa kalkılıp eller bağlanır. Besmele, Fatiha, bir sure veya üç kısa ayet okunur. Birinci rekatta olduğu gibi rükû ve secde aynen yapıldıktan sonra ikinci secdeden kalkınca oturulur. Ettehiyatü Allahumme salli ve barik Rabbena duaları okunur. Başını önce sağa sonra sola çevirerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir. Ve sabah namazının sünneti bu şekilde tamamlanmış olur. Sabah namazının farzının kılınışı. Sabah namazının farzı iki rekat olup sünnet namazı gibi kılınır. Namazdan önce erkekler kahmet getirirler. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Öğle namazı Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet olmak üzere toplam on rekattır. Öğle namazının ilk sünnetinin kılınışı Farz namazından önce dört rekat sünnet kılınır. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya denilerek niyet edilir. Sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Ancak Ettehiyyatü'den sonra dua okunmaz. Allahu Ekber denilerek ayağa kalkılır. Üçüncü ve dördüncü rekat yine sabah namazının sünneti gibi kılınır. Fakat Sübhaneke okunmaz. Dördüncü rekatın sonunda Ettehiyyatü Allahumme salli ve barik Rabbena duaları okunur. Önce sağa, sonra da sol tarafa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denilerek selam verilir. Öğle namazının farzının kılınışı Öğle namazının farzı da sünnet gibi kılınır. Önce kamet getirilir, şöyle niyet edilir. ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya.'' Allahu Ekber denilerek niyet edilir. İlk dört rekatlık sünnet gibi aynen kılınır. Fakat üçüncü ve dördüncü rekatlarda Fatiha'dan sonra ayet ve sure kesinlikle okunmaz. Dört rekatlı farzların hepsinde aradaki tek fark budur. Eğer farzlar cemaatle kılınıyorsa niyetin sonunda uydum imama denilmesi gerekir. Öğle namazının son sünnetinin kılınışı iki rekattır sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya Allahu Ekber denilerek niyet edilir. İkindi namazı Dördü sünnet, dördü farz olmak üzere sekiz rekattır. İkindi namazının sünnetinin kılınışı Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Öğle namazının dört rekat sünneti gibi kılınır. Farklı olarak birinci oturuşta Ettehiyyatü'den sonra Allahümme salli ve barik okunur, ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta Subhaneke, Besmele, Fatiha ve bir sure okunup üçüncü rekat tamamlanır. Dördüncü rekatta aynı şekilde kılındıktan sonra selam verilir. İkinci namazının sünneti gayrimüekket olup kuvvetli bir sünnet değildir. İkinci namazının farzının kılınışı. Kamet getirilir, niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya Allahu Ekber denir ve niyet edilir. Öğle namazının farzı gibi kılınır. Akşam namazı Üçü farz, ikisi sünnet olmak üzere beş rekattır. Akşam namazının farzının kılınışı Kamet getirilir, niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının farzını kılmaya denilerek niyet edilir. İlk iki rekat diğer kılınan namazların farzları gibi kılınır. Ettehiyyatı okunduktan sonra üçüncü rekatta ayağa kalkılır, sadece Fatiha okunup rükû ve secdeden sonra oturarak Ettehiyyatü, Allahümme salli ve barik ve Rabbena duaları okunur. Önce sağ, sonra sol tarafa selam verilir ve namaz bitirilir. Akşam namazının sünnetinin kılınışı Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Sabah namazının iki rekat sünneti gibi kılınır. Yatsı namazı Dördü ilk sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet ve üç rekatlık vitir namazı olmak üzere toplam on üç rekattır. Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının ilk sünnetini kılmaya, Allahu Ekber denilerek niyet edilir. İkindi namazının sünneti gibi kılınır. Sünneti müekkededir. Kuvvetli bir sünnet değildir. Yatsı namazının farzının kılınışı. Kamet getirilir. Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının farzını kılmaya, Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Öğle ve ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı. Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının son sünnetini kılmaya Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Sabah namazının sünneti gibi kılınır. Vitr namazının kılınışı. Yatsı namazının vaktinden sonra kılınan üç rekatlık vacip bir namazdır. Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin vitr namazını kılmaya Allahu Ekber denilerek niyet edilir. Aynı akşam namazının farzı gibi kılınır. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra sure okunur, yeni namaza başlamış gibi rükûya eğilmeden tekbir alınır. Eller kulak hizasına kadar kaldırılarak tekrar bağlanır ve kunut duası okunur. Kunut duasını bilmeyen üç kere Allahum mağfirli veya Rabbena duasını okuyarak rükû ve secdeye gider. Sonra oturup ettehiyyatü Allahümme salli ve barik Rabbena duaları okunur. Başını önce sağa, sonra sola çevirerek selam verilir. Kadınların namazdaki farklı hareketleri Kadınlar namaz kılarken erkeklerle aralarında bazı farklı hareketler vardır. Kadınlar tekbir alırken ellerini göğüs yahut omuz hizasına kadar kaldırırlar. Kıyamdayken sağ el, sol el üzerine gelecek şekilde ellerini göğüslerinin üzerine koyarlar. Rükuda kadınlar erkeklere göre daha az eğilirler. Ellerini dizlerine düz koyarlar. Secdede kadınlar kollarını yanlara veya yere yapıştırırlar. Dizlerini ise karınlarına bitişik, parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere koyarlar. İki secde arası oturuşta kadınlar ayaklarını sağ tarafa yatırarak otururlar. Kadınlar için ezan ve kamet sünnet değildir. Sehiv secdesi Namazdaki yanılmanın telafisi için yapılır. Farzlardan birini geciktirmek, vaciplerden birini unutarak terk etmek veya geciktirmek durumunda sehiv secdesi yapılır. Böylece noksanlık giderilmiş olur. Genel olarak bütün yanılmalarda sehiv secdesi yapmak gerekir. Sünnetin terkinde ise sehiv secdesine gerek yoktur. Farzlardan veya vaciplerden birinin bilerek yapılmaması halinde ise namaz bozulur. Yeniden namazın kılınması gerekir. Böyle durumlarda sehiv secdesi yapılmaz. Sehiv secdesi gerektiren haller Bir rekatta hata ile iki rükû veya üç secde yapmak. Farz namazlarında ilk iki rekatta Fatiha'dan sonra zammı sure okumayı terk etmek. Üç veya dört rekatlı namazlarda ilk oturuştaki teşehüdü okumayı unutmak. Fatiha'yı okuduktan sonra hangi ayeti okuyacağı hususunda bir süre düşünüp durmak. Oturması gereken yerde kalkmak, kalkması gereken yerde oturmak. Fatiha suresinin yerine Ettehiyyat'ı okumak veya Ettehiyyat'ı okuyacak yerde Fatiha'yı okumak. Bayram namazlarında tekbirleri terk etmek. Dört rekatlı namazlarda yanılarak beşinci rekata kalkılmışsa, hatırladığında tekrar oturup Ettehiyyat'ünün ardından selam verip sonra sehir secdesi yapılması gerekir. Yine dört rekatlı namazlarda üç rekat kılıp yanılarak oturulursa sonra eski kıldığını hatırlarsa tekrar ayağa kalkmalıdır. Ve dördüncü rekatı kılıp oturmalıdır. Ettehiyyatü ve duaları okuduktan sonra sağ tarafa selam verip sehiv secdesi yapılmalıdır. Sehiv secdesinin yapılışı Namazın son oturuşunda ettehiyyatı okunduktan sonra sağ tarafa selam verilir ve arkasından Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç kere Sübhane Rabbi Al -Ala denir. Allahu Ekber denilerek secdeden doğrulup bir defa Sübhanallah söyleyecek kadar oturduktan sonra Allahu Ekber denilerek ikinci defa secdeye varılır. Tekrar üç defa Sübhane Rabbi Al -Ala denildikten sonra secdeden doğrulup oturulur. Ettehiyatü Allahu salli ve barik Rabbena dualara okunup sağ ve sola selam verilir. Tilavet Secdesi Kur'an-ı Kerim'de 14 surede secde ayeti vardır. Bu ayetlerden birinin okunması veya işitilmesi halinde secde yapmak vaciptir. Tilavet secdesi Hanefi mezhebinde vaciptir, diğer üç mezhepte ise sünnettir. Tilavet Secdesinin Yapılışı Kur'an-ı Kerim'de secde ayeti okunduğu zaman abdestli bir şekilde ayağa kalkılır. Kıbleye dönülerek eller kaldırılmadan Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya niyet ettim. Allahu Ekber denilerek doğruca secdeye varılır. Secdede üç defa Subhan Rabbi Alala denildikten sonra yine Allahu Ekber denilerek ayağa kalkılır. Semina ve Atana, Gufraneke ve İleykel Masir denir. Böylece tilavet secdesi yapılmış olur. Namazı bozan şeyler tilavet secdesini de bozar. Cenaze namazı Cenaze namazı Farsı kifayedir. Bir kısım Müslümanlar tarafından bu görevin yapılması halinde diğerleri üzerinden bu vazife düşer. Ancak bu görevi yapacak kimse bulunmazsa bütün Müslümanlar sorumlu olurlar. Her yaşayan canlı mutlaka bir gün ölecektir. Bu durum Allah'ın bütün canlılar için koymuş olduğu değişmez ilahi bir kanundur. Ölüm yok olmak değildir. Yeniden diriliştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin güzel işlerini iade edin. Kötü taraflarını dile getirmeyin. Tirmizi. Ölüleri her zaman hayırla anmak gerekir. Ancak ölen kişi insanları kötülüğe, Allah'a, isyana, şirke teşvik etmişse onun hayırla anılmasına gerek yoktur. Cenaze namazının kılınma şartları. Cenaze namazının kılınması için şu şartların bulunması lazımdır. 1- Ölünün Müslüman olması. Müslüman olmayan bir kafirin namazı kılınmaz. 2- Ölünün yıkanmış, temizlenmiş ve kefenlenmiş olması lazımdır. 3- Ölünün cemaatin önünde bulunması. Hanefi mezhebine göre gayip üzerinde namaz kılınmaz. 4- Ölünün tamamının veya başıyla birlikte yarısından fazlasının bulunması. 5- Cenaze namazının ayakta kılınması. Altı, cenazenin yere konmuş olması vasıta üzerinde olmaması gerekir. Şafiilere göre gayip üzerine cenaze namazı kılınabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kral Necaşi'nin namazını bu şekilde kılmıştır.